Ramazan ayı içerisinde tutamadığımız oruçların kazasını ne zamana kadar yapmalıyız demiş bir izleyicimiz. E, mümkün olan en kısa zamanda e, oruç borçlarını kaza etmek gerekir. Herhangi bir mazeret yoksa ertelemek doğru değildir. Çünkü insanın ecelinin ne zaman geleceğini bilmek, kestirmek mümkün değildir. Onun için Cenab-ı Allah'ın huzuruna borçlu gitmemek için, bir an evvel imkan bulduğumuz zaman oruçlarımızı kaza etmemiz gerekiyor. Şafii mezhebine göre ise bir kişi Ramazan'da tutamadığı oruçları bir dahaki Ramazan'a kadar kaza edemezse, etmezse ikinci Ramazan girdikten sonra kaza etmenin yanı sıra ayrıca her gün için bir müdde yani ortalama 600 gram hı hı. E, buğday fakirlere vermek mecburiyetindedir. Bu fidyeyi vermekle yine de insan e, üzerindeki o, sorumluluğu atmış olmaz. Çünkü mazeret olmadan da e, insan orucu ertelediği takdirde, e, kazasını ertelediği takdirde e, iyi bir e, davranışta bulunmuş Olmaz. Onun için bir an evvel kaza etmek gerekiyor. Evet. Peki hocam.